Kardeşlerim, muazzez müminler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların yüreklerinde ne kadar öfke, ne kadar gayizkin kin varsa onu tahliye ettiler Beşeriyeti yaratılış ayarlarına götürdüler Fıtratın diliyle onlara konuşmayı öğrettiler Kardeş yaptılar Mekke'de kardeş yaptı, Medine'de kardeş yaptı Ekmeklerini, sularını, çorbalarını bölüştüler. Medine'ye geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam Evs ve Hazreç kabileleri arasında 120 yıl devam eden muharebe var. Babalarını, oğullarını öldürmüşler. وَاَلَّ فَوَيْنَ قُلُوبِهِمْ İlk iş olarak Allah Resulü Aleyhisselam o yaralı yürekleri birleştiriyor. Onları tedavi ediyor. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Birisi kalksa, bütün dünyayı, dünyanın içinde ne kadar mallar varsa, bu iki taraf arasında onları uyuşturmak için, onları sulha, onları selamete çağırabilme adına, bunu orada kullansa, bunu tasadduk etse, o yürekleri bir araya getiremez. Fakat Allah o yürekleri tevhid ediyor. Medine'de o kadar öfke, o kadar gayiz var ve Yani Cenab-ı Hak kuran Hakim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam O yüreklerdeki yaraları sarıyorlar Onları kardeş yapıyorlar Uhud'da kardeş onlar Hendek'te kardeş onlar Mekke'nin fethinde kardeş onlar Hazreti Ömer zamanında kardeşler Hazreti Osman'dan sonra onların şaha onun şahadetiyle Yahudi bu kardeşliğe kast ediyor. Onların arasına giriyor. Onların dünyasına fitneyi, onların dünyasına şakaveti sokuyor. Yani onları acaba birbirine düşman yapabilir miyim diyorlar. Fakat her şeye rağmen Kur'an-ı Hakimin efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yüreklerini tevhid ettiği sahabe en zor mahşerlerde bile kardeşliklerini ilan ediyorlar. Hazreti Ayşe, Zübeyir, Talha radıyallahu anhum. Hazreti Osman'ın katillerini soruyorlar, onları sorguluyorlar. Hazreti Ali Efendimiz halife beklemeyi terkine diyor. Eşkiyalar var. Bağiler, tağiler var. Yani bir ihtilal ortamı var. Şimdi kimin eli, kimin cebinde belli değil. Hele şu su bir durusun. Kim kuru, kim yaş onlar zahir olsun. Ondan sonra bulalım katilleri bütünüyle, katillerin tamamını, onların cezalarını o zaman verelim. Ayşe, Zübeyr, Talha onların iştiradı katillerin hemen bulunması yönünde. Cemel'e gidiyor Ali, karşıda Ayşe var, Zübeyir var, Talha var radıyallahu anhum. Onlar sabikundan, onlar ilk Müslüman olanlardan, onlar Kur'an-ı Hakimin radıyallahu anhum ve radu'an... Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldular. Ama karşı karşıyalar şimdi. Kılıçları çektiler fakat ikisinin davası da hakikat. Biri isabet ediyor, bir taraf hata ediyor. İkisi de katiller bulunsun, mazlum. Hazreti Osman'ın hesabı sorulsun diyorlar. Hz. Aişe'nin tarafı kaybediyor. Talha şehit oluyor, Zübeyir şehit oluyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu Anh, karşısında yer alan Talha'yı görünce Zubeyri görünce Talhanın yanına geliyor. Tirmizinin rivayet ettiği şu hadis satırına geliyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve selam bir gün buyurdular ki: "Men arada an yan dur ila şehidin yemşi ala rijley, fal yan dur ila Talha." kim ayakları üzerinde yürüyen bir şehit görmek istiyorsa Talha'ya baksın. Talha onun karşısında orada şehit oldu. Zübeyir sabikundan, Zübeyir Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyada yaşarken cennetliksin dediği büyük sahabi, o büyük Ali, onlar karşısındalar Karşıdaki ordudalar, şehit oldular Ama Ali şimdi onların başında gözyaşı döküyor O büyük Ali oradan geliyor onun İştahdındaki isabeti Basra'ya götürmüşler Ayşe'yi. Ayşe de onun karşısında radıyallahu anha Evine geliyor Peygamberin eşini, ümmetin annesini teselli ediyor Birkaç mil o atının üzerinde Ali arkasında yaya yürüyor. Ümmetin annesini Medine'ye gönderiyor. Buyuruyor ki İhvanuna bagav aleyna Talha kardeşim, Zübeyir kardeşim, Ayşe kardeşim, onların yanında yer alanlar, masum olanlar kardeşim. Kardeşlerim yanlış yaptılar, bizim üzerimize geldiler. Ali onları kardeş görüyor. Peki o zavallılara ne oluyor ki bunlara fasık diyorlar? Onlara ne oluyor ki Ali'nin kardeşim dediği, Hazreti Muhammed'in cennetlik olduğuna müjde verdi? İşte cennetlik birisi önümde yürüyor. Talha, bakın dediği Talha'nın imanını sorguluyorlar. Kim bunlar, kim bu şakiler? Fitne devam ediyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hz. Hüseyin'i vasıta ediyorlar. Hem onu fitnenin işine çağırıyorlar, şehit ediyorlar. Sonra Hüseyin üzerinden, Kerbela üzerinden Ümmeti veriyorlar, kıyamete kadar sürecek bir kavganın, bir fitnenin tohumunu ekiyorlar. Peygamberin torunu o bütün yürekleri, en şaki, en bavi olan yürekleri bile bütün dünyalıkları verseniz Kur'an-ı Hakim, onları bir araya getiremezsiniz dediği Medine'de Ensarı, Hazreci, Evsi bir araya getiren, Hazreti Muhammed'in torunu, Hazreti Hüseyin'i ümmeti bölmek, ümmeti parçalamak için vasıta olarak kullanıyorlar. Kerbela'yı kerbela yapıyorlar onlar, zalim bunlar. O Hüseyin ki, Efendimizin sevgilisi, bir gün evde Hüseyin'in ağlamaları geliyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın kulağına. Kalkıyor, Fatıma'nın kızının evine gidiyor, buyuruyor ki Elem enne Bilmiyor musun Hüseyin'e olan sevgimi? Hüseyin ağlayınca yüreğim parçalanıyor. Neden Hüseyin'e e kıyarısın Fatıma? Diyen Hazreti Hüseyin'i çekiyorlar o fitnenin içerisine. Ebu Ayubel Ensari buyuruyor ki Bir gün Allah Resulü'nün yanına girdim. ''Baktım ki mübarek göğsünde Hasan var, Hüseyin var.'' ''Yel'abâne ala sadrihi.'' Hz. Muhammed aleyhisselamın mübarek göğsünün üzerinde oynuyorlar. ''Bunları seviyor musun ya Allah dedim. ''Keyfe lâ uhebbuhuma.'' ''Nasıl sevmem ki? Onlar benim dünyadaki tek varlıklarım.'' Onlarla benim neslim, onlarla benim soyum devam edecek. Onlar bana Allah'ın dünyadaki en güzel hediyeleri, Allah'ın bana ihsanı, rızkı dediği Hazreti Hüseyin'i çekiyorlar o belanın içerisine. Mekke'den davetler alıyor. Şu kadar mektup alıyor. Küfeller gel diyorlar. Biz seninle berabeyiz, senin arkandayız. i̇bn Abbas atının önüne geçiyor radıyallahu anhum'a. ''Gitme'' diyor. ''Tahrucu ilâ kavmin katelû ebâk'' Babanı şehit eden Iraklılar seni çağırıyorlar. Seni de öldürecekler. ''Hüseyin gitme'' diyor. İbni Ömer atının önüne çıkıyor. Hazreti Ömer'in oğlu. ''Gitme'' diyor. Bilmiyor musun? la tahruç çıkma yola'' Allah Azze ve Celle ''Fekhiyyera'' Rasuluhu rasûlehu beyneddunya vel âhire'' ''Fekhtâra'l âhire'' Cenab-ı Hak dedeni Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakınca deden ahireti tercih etmişti. Size dünyadan nasip yok gitme Hüseyin dedi. Ama bütün bunlara rağmen gelen mektupların hatırına Hz. Hüseyin Kerbala'ya doğru yola çıktı. Gidiyor yoluna çıkanlar, onun babasına yapılanları bilenler ''Elini ayaklarına kapanıyorlar, gitme Hüseyin'' diyorlar. ''Senin üzerinden ümmeti bölecekler, yapma Hüseyin'' diyorlar. Ferezdek o büyük şair yoluna çıkıyor. Diyor ki gitme Hüseyin. Kulubuhum mâk ve suyûfuhum mâ beni Umeyye'' ''Onların kalbi seninle, fakat kılıçları Ümeyye oğullarıyla döner, seni de şehit edecekler.'' Hz. Hüseyin Kerbela'ya gidiyor. Tabarani'nin haber verdiği gibi... Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ashabıyla birlikte oturuyorlar Hazreti Cibril elinde Bir avuç toprakla geliyor Buyuruyorlar ki bu toprağı Hüseyin'in şehit olduğu Kerbela'dan Getirdim Buyurdular ki Kerbun ve belaun Meşakkattir beladır Kerbela Hüseyin şimdi Kerbela'ya gidiyor Aç bıraktılar susuz bıraktılar Hüseyin dönmek istiyor Yoluna çıktılar Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da kehid ettiler. Onun mübarek başını aldılar. İbn Ziyad ya da İbn Ebihi elindeki çubukla Hüseyin'in yüzünde elindeki çubuğunu döndürüyor. Ümmet ağlıyor, Medine ağlıyor, Mekke ağlıyor. Bir büyük sahabe ayağa kalkıyor. Titreyen ayaklarıyla ona doğru yürüyor o eşkıya. Diyor ki: Elindeki çubukla o mübarek yüzü çizemesin. Şu gözlerle gördüm Hazreti Muhammed. Şimdi çizdiğin o mübarek yüzü Hüseyin'i öpüyordu. Çizemesin. Medine ağlıyor, Mekke ağlıyor. Ama Yahudi ümmeti büyük bir belanın, büyük bir fitnenin içine çektiler. Kardeşlerim, Hüseyin'i şehit ettiler radıyallahu anh. Fakat bu ümmet, o badireyi de atlatmalıydı. Hazreti Hamza'yı şehit edenler, vahşi Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna gelmek istedi, geldi. Efendimiz bu Hamza, amcamın katili, Seyyid-i Şühedâ'yı katletti, bunu kabul edemem, bunu parçalayın demediler. Sadece şu ricada bulundular. Seni görmeyeyim. Mescitte ol fakat şuralarda tenhalarda. Direklerin arkasında dur. Seni görünce Uhud aklıma geliyor. Ciğerleri parçalanan Hamza hatırıma geliyor. Seni görmeyeyim. Allah! Ebu Sufyan'ın eşi o emri veren. O da Müslüman oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''Sen delalet yoluyla amcamın katilisin, sen Müslüman olamazsın.'' demediler. Hazreti Hamza'nın şehadet yıl dönümünde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ''Onu katledenlere, öldürenlere lanet etmediler. Üç günden sonra matem yok dediler, taziye yok dediler. Matem hiç yok dediler. Üç günden sonra da taziye yok dediler.'' <Gülüyor> Kur'an-ı Hakim kimse kimsenin günahını yüklenmez dedi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Ebu Cehil'in oğlu gelirken Ashab-ı Kiram'a tembih ettiler. <gülüyor> Ölülere söverek dililere eza etmeyiniz. Ebu Cehil'in oğlu geliyor, ikrime geliyor. Onu hüsnü niyetle karşılayınız. Peki kardeşlerim. Her yıl Muharrem ayında Kerbela'da okunan bu lanetler nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında lanet var mıdır? Hazreti Hüseyin'in üzerinden neden birileri kalkarda sahabeye söverler? İbn Ömer değil midir Hazreti Hüseyin'in önüne geçen, gitme Hüseyin diyen? Mekke'de Kerbela'dan gelenler Hazreti İbn Ömer'e soruyorlar, diyorlar ki: Sivrisineğin kanı ihramımıza engel olur mu? i̇bn Ömer kızıyorlar buyuruyorlar ki Katalu ibna rasulillah Hazreti Muhammed'in yavrusunu torununu öldürdüler Şimdi bana sivrisineğin kanını soruyorlar Cezayı gerektirir mi onu soruyorlar Ama şimdi Kerbela üzerinden Ömer'e sövüyorlar Ebu Bekir'e sövüyorlar Sahabe'ye sövüyorlar İslam Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın birleştirdiği, bir araya getirdiği Kur'an Hakimin razı olduğu Hazreti Muhammed'in la tesubbu ashabı dedi. Sövmeyin ashabıma, Sövmeyin Ebubekir'e, Ömer'e, Muaviye'ye dedi. Ashaba kahre diyorlar, sebbe diyorlar. Yahudi'nin yolundan yürüyorlar. Hüseyin'e anlatıyorlar Kerbela ilahileri okuyorlar Küçücük çocukların yüreğine Sahabe düşmanlığı yerleştiriyorlar İşte şimdi Suriye'de Nusayrilere mensup Esed denen zalim Kerbela ilahileriyle büyüdü Nerede Ebu Bekir Nerede Ömer Nerede Ayşe Nerede Talha görürse Üzerine yürüyor Katlediyor parçalıyor İran'dan Suriye'ye Irak'a gidip Ehli sünnete mensup olan Müslümanları katleden zalimler Kerbela ilahileriyle, intikam türküleriyle büyüdüler. Peki kardeşlerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki 120 yıl süren o kavgayı bitiren Hz. Muhammed'e neden yüreklerimizi açmıyoruz? Neden evimizi açmıyoruz? İslam'da bu matemler var mıdır? Kerbela'yı yıl yıl almak var mıdır? Bu kadar matem tutmak var mıdır? Neden Kur'an'a, Hazreti Muhammed'in ufkun'a dönmüyorsunuz? Buyuruyor ki: "Va'tasimu bi hablillahi cemii'en ve la Medine'de babalar düşman, çocuklar düşman. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onların arasına kardeşliği getirdi. Fakat Hüseyini, Hüseyini kullananlar, Hazreti Hüseyin üzerinden fitne yiyenler Aynı şeyi efendimiz hayattayken de yapmaya cüret ettiler. Buna teşebbüs ettiler. Hz. Hazret'e otururken yani Ensar aralarına gittiler. Cahiliye'deki katliamları anlattılar. Babalarınız düşman. Siz böyle nasıl dost olursunuz dediler. Kalktılar birbirlerine girecekler. Hadis Allah Resulü'ne ulaştı. Oraya geldiler Cahiliye. <gülüyor> Neden babalarınızın hesabını güdüyorsunuz? Neden tarihte olmuş hadiseler üzerinden birbirinize öfke kusuyorsunuz? Hala ben aranızda cahiliyenin kavgasını mı devam ettiriyorsunuz? Kol kola cennete mi yoksa cehenneme mi gideceksiniz? Ey Hz. Hüseyin üzerinden, peygamberin biricik torunu üzerinden Ebu Bekir'e söven zavallılar, Kur'an-ı kulak veriniz. Medine'de Evs ile arasındaki fitneyi ortadan kaldıran Hz. Muhammed sizi ehli sünnetle kardeş olmaya, Hz. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı sevmeye, Hz. Hüseyin'le birlikte sevmeye davet ediyor. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam sizi Kerbelayı orada bırakıp ondan dersler çıkarıp bir daha Kerbela yaşanmaması için ve kunu ibadallahi ihwana Hazreti Muhammed'in dünyasında kardeş olmaya davet ediyor. Zaten biz Hazreti Hüseyin'in yanında yer aldığımızı o acıyı paylaştığımızı sizler çocuklarınıza Yezid adını vermeyerek izhar ediyorsunuz. Hüseyin diyorsunuz, Hasan diyorsunuz ama Ebu Bekir de, Ömer de diyorsunuz.